Muhammed onlara Nuh'un haberini oku Hani kavmine şöyle demişti Ey kavmim eğer birim aranızda ikametim ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size gözünüze büyüyorsa, o halde bilin ki ben Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz Allah'a şirk koştuğunuz ortaklarınızla beraber işinizi toplayın, ne yapacağınıza karar verin, sonra bu işiniz üzerinize dert olmasın. Sonra bana yapacağınızı yapın ve bana hiç mühlet vermeyin. <gülüyor> Bununla beraber eğer yüz çevirirseniz Zaten ben sizden bir ücret istemedim ki Benim ücretim ancak Allah'a aittir ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ve kezzabuhu fe neccaynahu ve fi fulki ve cealnahum ve cealnahum khala'i fe ve agraqna kezzabu ve agraqna kezzabu bi ayatina Buna rağmen onu yalanladılar. Bunun üzerine onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünde halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise suda boğduk. Artık, Bak o korkutulanların sonu nasıl oldu? sonra onun ardından nice peygamberleri kavimlerine gönderdik. Derken onlara apaçık deliller getirdiler. Fakat önceden yalanladıkları şeye yine iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini küfürleri sebebiyle böyle mühürledik. min <gülüyor> Musa istekber ve kavmen Sonra onların ardından Musa ve Harun'u mucizelerimizle Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve bir günahkarlar topluluğu oldular. min <gülüyor> indina ayet onlara tarafımızdan hak gelince doğrusu bu apaçık bir sihirdir dediler. Ale Musa taquluna lil hak asihrun Musa size hak gelince onun için böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Halbuki sihirbazlar kurtuluşa ermezdi. Onlar dediler ki sen bize atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi döndüresin de yeryüzünde saltanat sadece ikinizin, kardeşin Harun ile senin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanacak kimseler değiliz. <gülüyor> Firavun, bana bütün maharetli sihirbazları getirin dedi. Nihayet sihirbazlar gelince Musa onlara siz sihir yapmak üzere ne atacak kimseler iseniz atın da günlerinizi gösterildi. <gülüyor> Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini atınca Musa dedi ki sizin getirdiğiniz şey sihirdir. Bir göz boyamadır. Şüphesiz ki Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah fesat çıkaranların işini düzeltmez. Ve <gülüyor> ve günahkarlar istemese de Allah sözleriyle, hükümleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Fema <gülüyor> amene <gülüyor> Buna rağmen Firavun'un ve ileri gelenlerin kendilerini fitneyle işkenceye atmasından korktukları için Musaya kavminin genç bir taifesinden başkası iman etmedi. Çünkü Firavun yeryüzünde çok büyüklenen bir zorba idi ve doğrusu o gerçekten haddi aşarak israf edenlerden. <gülüyor> dedi ki ey kavmim eğer Allah'a iman ettiyseniz ve eğer ona gerçekten teslim olmuş Müslümanlarsanız o halde sadece ona tevekkül edin bunun üzerine dediler ki biz ancak Allah'a tevekkül ettik Rabbimiz bizi o zalimler topluluğuna bir fitne kılma onları bize musallat etme ve bizi rahmetinle o kafirler grubundan kurtar ve Musa ve Musa'ya ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın evlerinizi namazgah yapın ve namazı hakkıyla eda edin ve ey Musa Müminleri mükafatla müjdele diye vahyettik. Ve kâle Musâ Rabbana inneke ateyte Firavun'a ve mela'ah ve mela'ahun zîneten ve amvalen fil hayati dunya Rabbana li an sebilik Rabbana tümis ala ve ala kulubihim yu'minu Musa şöyle dedi Rabbimiz şüphe yok ki sen firavuna ve ileri gelenlerine dünya hayatında zinet şaşaa ve mallar verdin Rabbimiz senin yolundan saptırsınlar diye mi bunlara mal mülk verdin Rabbimiz artık onların o azılı kafirlerin mallarını yok et ve kalplerini şiddetle sık. Öyle ki elemli azabı görünceye kadar iman etmesinler. Ehli imana yaptıklarının cezasını görsünler. Allah, Musa'ya ve duasına iştirak eden Harun'a hitaben... ''Şüphesiz ikinizin de duası, onların küfürde ısrarları sebebiyle kabul olunmuştur. Artık istikamette devam edin ve sakın o hakkı, hakikati bilmeyenlerin yoluna uymayın.'' buyurdu.